Bir adak adadım, bir koyun adağı adadım. Fakat benim bunun bu yeküünün hepsini bir seferde verme imkanım yok. Durum Maddi durumum elverişli değil. Atıyorum bir koyunun bedeli 400 lira olsa ben bunu iki taksit halinde bir fakirin eline nakit olarak versem bu adak yerine gelmiş olur mu? Yani adadığı şey koyun olduğu için Rahime teyzemiz o 400 lirayı temin ettiği zaman bir koyun alsın aldırsın ve o şekliyle kestirsin. Yani para olsaydı, hadi ikiye böl, üçe böl diyebilirdik ama hı hı. E, koyun adamış. Dolayısıyla <gülüyor> o müsait bir vakit olur inşallah. Birinde ödünç alabilir, yahut parayı biriktirebilir. Üç aylık alıyordur, 200 lirayı bir kenara kor, bir üç ay sonra bir 200 daha kor. Onunla bir hayvancağız alır ve öylece e, adağını yerine getirmiş olur teyzemiz.